Économie écologique. Perin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. Açık Radyo 94.9 Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydın sevgili radyo dinleyicileri. Ee, bugün stüdyoda tek başımayım. Normalde ben de uzun süredir stüdyoda yoktum. Arkadaşlarımı yalnız bırakıyordum. Şimdi onlar beni yalnız bıraktılar ama e, hakikaten Açık Radyo stüdyolarını çok özlemişim. E, ...gazetedeki yoğunluktan dolayı bir sürede takip edemiyorum burayı ama... E, ...elimden geldiğince dışarıdan katkı vermeye çalışıyorum. Bugün stüdyodayız. E, yine Türkiye'de e, önemli meseleler var. E, çevre meselesi biraz daha mevcut e, konjonktürde işte seçimli, terördü... ...biraz daha geri planda kalmış gibi görünse de... ...biz inatla bazı konuları takip etmeye, irdelemeye e, devam edeceğiz. Neler olup bittiğini sizlere aktarmaya elimizden geldiğince çalışacağız. Şimdi e, önümüzdeki aylarda e, açık radyo dinleyicileri tabi ki buna çok aşina iklim değişikliği zirvesi yapılacak taraftar konferansı Paris'te yapılacak. Bu çok önemli bir gelişme çünkü dünyanın bundan sonraki geleceğiyle ilgili iklim konusundaki geleceğiyle ilgili ülkeler bir araya gelip bir takım kararlar verecekler. Bu kararları vermeden önce de herkes, e, ülkeler e, bir takım niyetler açıklıyor. Geçen günlerde de Türkiye iklim konusundaki niyetini 5 sayfalık hazırladı bir raporla madde madde açıkladı. Şimdi bu raporu konuşacağız bugün bu niyetini konuşacağız Türkiye'nin ben sadece telefon hattımızda da bir konumuz var Ankara'dan önder al gelik Aslında konunun daha da uzmanı o kendisinden aktarmasını rica edeceğiz ama ben sadece özetle şunu söyleyeyim. Bu niyet mektubuna dışarıdan bakıldığında Türkiye şunu diyor özetle 2030'a kadar sera gazı emisyonlarını yüzde bir azaltacağız diyor. Gayet iyi niyetli bir açıklama gibi gözüküyor ama deyip burada bir virgülü koyup ee, Ankara'daki konuğumuza Önder Alge diye danışmak istiyorum. Önder günaydın. Ee, ben fazla girmek istemedim bu niyet mektubuna. Önce lütfen, şu... gir, lütfen gir, lütfen <gülüyor> Önce şuradan başlayalım Öndersen bu işlerle e, uzun süredir takip ediyorsun. Lütfen biraz ben bahsetmek istemedim. Kendinden biraz bahseder misin? E, nelerle uğraşıyorsun, neler yapıyorsun? Daha sonra bu Türkiye'nin konusundaki niyetine girelim. Gerçekten iyi niyetli mi, değil mi? Bunu bence senden dinleyelim. Olur yani kısaca ben enerji ve değişik konusunda danışmanlık yapıyorum 2007'den bu yana, 2009'dan bu yana. 2007'den bu yana da Türkiye'nin iklim politikalarını takip ediyorum. Çeşitli raporlar yayınlıyorum. Aynı zamanda Ankara'nın kurucularındanım, bir iklim aktivistiyim. Şimdi raporla ilgili hani 2007'den bu yana Türkiye'nin bütün bu işlerini takip ettiğim için biraz niyet okumalarda daha sağlam verilere ulaşabiliyorum. Ee, şimdi hani sonuçta bir küresel anlaşması çıkacak 2020 sonrası için. şu an e, biliyorsun 2013-2020 arası NATO'nun ikinci kümlük dönemi Hı -hı. E, Bir dizi hani senin de Katıldığın Kopenhag'da e, Bir dizi sorun çıkmıştı Hı -hı. O sorunlar çıkınca ülkeler artık Ortak bir hedefi paylaşmak yerine Önce kendi niyetlerini beyan etmeleri Konusunda bir yöntem seçildi Kopenhag'ın uzlaşmasına 140 ülke Verdi, Türkiye vermedi ama bu sene G20 zirvesi var. Türkiye'nin sahibi yapıyor. Ee, Kasım ayında 2 hafta sonra Paris'te bir toplantı yapılacak. Ee, öyle olunca bu kere var. Türkiye ilk defa katıldı. Hı hı. Bu G20'nin de çok etkisi var mı bu niyeti açıklamasında? Çok etkili oluyor. Ya Bu şey çok etkili oluyor. Çünkü hani G20'den çıkacak süper iyi bir karar. Ee, Paris'teki motivasyon arttırıyor. G20'den çıkacak kötü bir karar. Motivasyon azaltıyor. Hatırla Kopenhag harifesinde. Avustralya benzer bir karar üç hafta evvelki başka bir toplantıda lanse etmişti. O Kopenhag toplantısı da bir düzeyde düşürür. Hatırlarsan Avustralya bayağı ünlüydü 2010-2009 müzaklılığında. Şimdi bu iklim e, niyetine dönecek olursak e, zaten bir özet yapılmış ama bir, bir takım maddeler var. Bu maddeler nelerdir? E, neleri açıklıyor? E, 2030'a kadar %20 azaltım Gerçekten e, reel bir rakam mıdır? Ya şimdi şöyle, ilk olarak üç türlü birkaç türlü veriyorlar. Birincisi mutlak azaltım veriyorlar ki olması gereken şey o. Çünkü yani bilim dünyası diyor ki bir saat bir buçuk derecenin altına sıcaklık artışı tutma şansımızı kaybettik. Bir i̇ki derecenin altına tutma şansımız değerlendirmek istiyorsak 2050'ye kadar nerede düşük karbon ekonomisine geçmiş olmamız lazım. 2070'de de negatif karbon yani artık füksüz yakıtı tüketme, e, tüketmediğimiz yutakların, ormanların vesairenin e, bizim tükettiğimizden çok daha fazla emet bildiği, kendini tahammül edebildiği bir döneme geçmemiz gerekiyor. Hı hı. Şimdi bu nedir? Bu bir OBS gibi düşünelim. E, çok zaten aşırı oluyoruz. Bizim e, öncelikle kilo arttıran gıdalardan vazgeçmemiz sonrasında kilo vermemiz gerekiyor ve bu kilo verme oranımız da çok ciddi mesela Türkiye diyelim ki 100 kiloyken 90'larda şu an 210 kilo hı hı. Ee, ve şu an aslında Türkiye'nin olması gereken kilonun 50 olduğunu düşünün yani hı hı. O, öyle bir e, gözümüze canlandıralım şimdi öyle olunca ülke genelde bir toplam tarihinin altını kırıyor Türkiye diyor ki artıştan e, azaltım yapacağım ama öyle bir artış yapıyor ki basitleştirelim biz Türkiye'de Ankara'da böyle paylaştık 1990 2010 arası 20 yılda Türkiye yaklaşık 90 arttırmış. Hı hı. 2030'da artışını azaltma rağmen 90-2010-2030 arası 125 arttıracak. Hı hı. Şimdi bir 20 yılda 90 yapmışsınız. Bunun karşılığı ne? Bunun karşılığı devasa kırmızı santralleri, duble yollar, şehir içinde yollar, çimento sektörü vesaire. Bu dokuz yüzde doksan arttırmış. Şimdi bunun üzerine bir de yüzde yüz beş koyacaksınız. <gülüyor> bu artıştan azaltım olmuyor. Aslında bunun e, Gerçekte hakkı artıştan artış. Çünkü Türkiye'nin trendleri eğilimleri o kadar yüksek değil. Biraz evet Twitter'da o, o görseli de paylaştım <gülüyor> insanlar radüde diye için görsünler istedim. E, dolayısıyla ben bunu artıştan azaltım değil, değil artıştan artış diye e, söylüyorum. Yani hesaplarımız yaptıkları üç aşağı beş yukarı belli. Ee, ama mesele bu bir niyet beyanı. Şimdi ülkeler, şimdi Allah aşkına Etiyopya e, kasabaların yarısının elektrik olmayan bir ülke. Şimdi bu ülke kömür santral yapsa, hani karşı çıkarız ama ne kadar karşı çıkarız Türkiye varken bilemiyorum. Hı hı. Etiyopya bile emisyonlarını 2010 seviyesi altına 2030'da çekecek. Yani böyle bir ortamda e, Etiyopya %35 azaltıyorken 20 yılda, Türkiye'nin 20 yılda %125 artışını hiç kimse'nin kabul etmesi mümkün değil. Zaten hani gezi sürecinde bu kadar yani bugün pek çok yerde parklar bile betonlaşıyor. Niye karşı çıkıyoruz bir şey doğa boyutu bir şey boyutu. Bunun kat be kat sırasını yapmaya çalışıyor. Hı -hı. Dolayısıyla baktığımız zaman sektör bu girişten sonra sektör olarak birinci sektörde hedefler belirlemişler tantiz içinde enerji sanayi ulaştırma binalar ve kentsel dönüşüm burası çok havalı. Tarım atık ve yüte alanlar. Ama bunların hiçbiri ölçülebilir, raporlanabilir ve doğrulanabilir. Yani sayısal, somut hedefler değil. Daha çok ifadeler ama özellikle enerji sektörünün ifadeler çok güçlü ve çok e, yaralayıcı. Biraz at bence ona da girelim. Çünkü e, yani şunu özetleyelim. E, artıştan azaltım hedefi diyor niyetinde. Ama sen diyorsun ki bu hayır öyle değil. Artıştan artış... Ee, bu resmin geneli ama bence biraz da böyle maddelerde neler var? Ee, enerji konusunda neler diyor? Ben Madde madde zaten çok uzun değil ama bunları da e, söylemekte fayda var. Çünkü biliyoruz ki Türkiye bir yandan hunarca yani... E, ya Daha yeni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıklama yaptı. O beton mikseri sesini duymaktan nasıl mutlu olduğunu söylüyor. Yani böylesine bir yatırım hedefleri, 2023 hedefleri... E, ortadayken nasıl bir bu azaltım e, hedefi olacak maddelerde neler var Biraz bunlardan bahsedebilir misin Ya aslında azaltım öyle hiçbir şey yok yani Klasik lafları takılanlar meselesinde mesela ağaçlandığımız seferberliğine uygulanması Şimdi bu, bu bir tarih olamaz bir niyet olamaz bunu zaten yapmak zorundasın Yapıyor musun yapmıyorsun soru işareti Benzer şeyde atıkların üzerinde atıkları, depolama alanlarına gönderilmesi Bu zaten yapılıyor Zaten yapmıyor muyduk? Hı hı. Niye bunu 2030 hedefine koyuyorsun? Ee, tarımda benzer merah ıslah çalışmanın ütülmesi ya meraları şimdi e, yeşil yol için yaylaları şey açıyorlar, turizm açılıyor. Hı hı. Yani bunun e, pratikte hiçbir karşılığı yok. Binalar ve kentsel dönüşüm diyor. Mesela kentsel dönüşüm ya zaten kentsel dönüşüm iklim değiştiren bir şey Türkiye'de pratik olarak. Bunun tartışmalar çok yok. Hı hı. Ulaşım'a bakıyorsunuz, işte yüksek hızlı demiryolu yolculuğun gerçekleştirilmesi ya. Yüksek hızlı demiryolu diyorsunuz, İstanbul'un e, şeyi kalmadı ya, demiryol ulaşımı kalmadı. Hani neden bahsediyoruz? Bir hızlı tren var, ona ulaşmak için iki saat gidiliyor. Ee, öyle olunca hani bunlar çok lafsi şeyler ama mesela enerji konusunda çok güçlü hedefler var. Şöyle ki, e, mesela 2023 yılı için bizim yenilebilir enerji güne, rüzgar hedefimiz e, 20 bin megawatt, 20 gigawatt. Bunu 2030'a ertelemişler ve 16 GB 16 GB, GB ye Hı -hı. düşürmüşler. Ee, dolayısıyla bu aslında e, birilerine yer açıyorlar. Çünkü sorun şu, Türkiye'nin zaten artış trendinden daha fazla arttırılması ve azalttım dediği halde e, hala artış trendinin üstünde olmasının sebebi e, aslında kömüre, petrol ve doğalgaz yer açmaktan kaynaklanıyor. Bunun içinde öncelikle bir defa rüzgarı öldürmeleri lazım. Rüzgarı geciktiriyorlar. Hı hı. Şimdi basit bir örnek vereyim. 1 Kasım 2007-78 bin megavatlık bir başvuru oldu. Şu an geçen sene oldu. Bir 40 bin megavat rüzgarda çalışan rüzgar santralimiz 4 bin megavat. Güneşte herkes öyle. Şu an güneşte zaten hani hazır bekleyen 15 bin megavata yakın proje var. Topu topu 210 megavat çalışıyor İşte yıl sonu 300 megavat olmasını bekliyorlar ee, Yani hadeseler devlet bütün bu engellemeleri kaldırsa şu an engelleme var güneşte ee, Bir 15 bin megavatı Türkiye hani 2020'ye kadar çok rahat tamamlayabilir Zor da değil yani Hindistan 10 bin megavat hedefini 2030'da 100 bin megavata çıkarttı hı hı. Yani böyle bir dünyada bizim olmamız mümkün değil Şimdi bunlar niye erteleniyor asıl sorun şu e, doğada sükür ve petrolü yer için hı hı. çünkü siz enerji üyemini kullanırsanız e, zaten talebiniz azalacak talebiniz azaldığı zaman da bu iklim dostu enerjiler dediğimiz rüzgar güneş ne iklim dostu diyorum her rüzgar iklim dostu değildir çünkü iklim dostu olmaya kadar çok proje var ki doğa tacibatı açısından bakıldığında e, yaptığınız zaman e, aslında çok daha fazla sizin azaltmanız bugüne göre çok ciddi azaltmanız mümkün hı hı. E, Türkiye böyle bir yöntem seçmiş Kelime göre de, de hani artıştan artış diye kullanmamış. Bence bizim artıştan azaltımı nasıl kullanmamamız lazım? Yanlış bir ifade. Hı hı. Bu artıştan artıştır. Hı hı. E, çünkü böyle bir şey imkansız. E, referans senaryo değildi. Bu çılgın senaryodur. Çılgın senaryoya göre azaltım yapmışlar. E, normal ülkeler referans senaryo bizim as usual'a göre alıyorlar. Ben buna e, biraz çılgın senaryo anlamında bizim unusual gibi bir ifade kullanmayı tercih ediyorum. Biraz daha üstün diye kesin konunun e, gerçeklikle alakası yok sadece bir kağıt verilmiş hı hı. ve bu kağıt aslında dikkat okunduğu zaman e, tamamen Türkiye'nin 2030'da yüksek karbonlu mutlak kömür petrol ve doğal üzerine bir kalkınma hedefinin olduğu ...bunun çimento sektörü, bunun AVM, bunun rezidans olduğunu çok rahat görebiliyoruz. Şimdi ben enerji başlığına e, tekrar... Şimdi bir ...niyet, e, bu Haziran niyet raporu da önümde... ...enerjinin altında 7 tane madde görüyorum yani bunlardan... Evet. E, ...adı ikilim olduğu için şunu bekliyorsun ister istemez... Hmm. Yani ...fosil yakıtlarla ilgili bir azaltım hedefi... Şu ...4. maddesi 2030 yılına kadar bir adet nükleer santralin devreye alınması... Almanya'ya baktığımız zaman yani biliyorsun e, ama açık radyo dinleyicileri de bence buna aşina yeniden hatırlatam. Avrupa bu konudaki e, Almanya başta olmak üzere e, nükleer santrallerini kapatmayı, e, termik santrallerini azaltmayı... ...yani fosil yakıta dayalı enerji üretimini azaltmayı hedefliyor. Biz aksine e, bir tane nükleer santrali azaltacağız. Rüzgarı, güneşi sen söyledin mevcut aslında potansiyelimiz, başvurumuz çok daha fazla... Bunları bir sınırda tutmayı e, hedefliyor. E, sadece şey dinliyor. Elektrik üretimi ve şebekedeki kayıp oranı 2030 yılında %15 seviyesine düşürecek. Yani kayıp kaçak Ona da biraz... Geleyim mi? Ona geleyim mi? Mesela Dünya Bankası'nın verilerine baktım. Türkiye'nin e, şu an kaçak kayıp oranı e, %15'ler seviyesine gözüküyor. Yani bahsedilen maddede. Yani şu an dünya ortalaması %8'lerde yarışıyor. Ben anladım Yani şu an Türkiye'nin zaten yapmış olması gerekiyor. %15'miş gereken. şu anda zaten. Şu 15'i var diyorlar. Ben inanamadım yani. Dünya Bankası'nın raporlarında Türkiye 14'müş, 2013'te %15'e çıkmış. E, bu nasıl olacak? Yani Aynı buradaki hedefte de 2030 yılında %15 seviyesine düşürülmesi. Zaten mevcutu e, ilan mı etmiş oluyorlar yani. Biz buradayız zaten ama 2030 yılında da burada olacağız. Yani bir şey yapmayacağız mı demek isteniyor aslında? Ben bir göz bir, boyunca, i̇klim boyunca, değişik iklim Eylem planı izleme raporunu hazırlamıştım O raporun bir takimi çeken bir dizi madde vardı Zaten yapılmış olan Ya da zaten yapılmış olması Yerken işçiler işte, Planlarına iş diye yazıyor Hı. Hayır bundan iş değil yani, Hedef %10'luş olamaz yani, Dünya %8'leri tartışıyor ee, Tamam bunu çok da alsın inceleniyorsunuz Ama 15 ile onun arasındaki Fark Türkiye'de yaklaşık bir ila iki genel santral demek Bu hesabı biliyoruz zaten. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye aslında hani burada çok soğuk bir şekilde mevcut kayıp kaçak yani mevcut sistem sorunlarını sürdüreceğim mehalinde bir şeyler söylüyor aslında bakarsanız. Peki bence en önemli soru ee, bu niyet mektubu ee, iklim zirvesinde sonuçta orada bir delegasyon olacak yani diğer ülkelere açıklanıyor çok ciddi çalışmalar yapılıyor yutacaklar mı? Mı? Zaten o yüzden de biz Ankara olarak hazırlamış olduğumuz analizi İttin'den İngilizce çevirip gönderdik Bütün camiaya dünyaya Durmaya çalıştık Kimse yani çok basit bir hesabı Yapabilen herkes yani dört işlemi Yapabilen herkes bu hesabın Olmayacağını bilir çünkü Türkiye Çarpma ve toplam üzerinden bir Niyet beyanı vermiş Niyet beyan çarpma ve toplam üzerinden Değilmez Çıkartma ve bölme üzerinden bir Yani siz ne kadar termik santrını çıkartacağınızı ne kadar e, kömür çıkartacağınızı söyleyerek bunu verebilirsiniz Bu kesin iyisini zannetmiyorum şimdi sorun şu ki e, 145'ten fazla ülke verdi e, dolayısıyla herkes şu an ülkeye verdiğini tahil ediyor Hı -hı. ama baktığım zaman ilk tahillere göre Türkiye'nin e, notunun yetersiz çıkacağını tahmin ediyorum Hı -hı. çünkü Plasmanda e, yetersiz ülkelerden de kötü bir şey vermiş. Yani çok iki yüzlü e, beyanlar var. E, hmm. Onların bile altında olabilecek bir pozisyona sahip olabileceğimizi tahmin ediyorum. Hmm. E, dolayısıyla da her COP toplantısında, İklim Değişikliği Zirvesi'ndeki bu taraflar e, konferansında her, e, şey, her gün bir günün fosili seçiliyor. E, Paris'te de o e, panoda günün fosili olarak Türkiye yerini alacaktır diye... Ee, ben yine tahmin ediyorum. Sen ne dersin? Garanti. Garanti. Yani, yani böyle bir belge için resmi de bir belge. E, bunu Türkiye vermiş. E, bu duyuldu zaman şu an farkında değil ülkeler. Yani şimdi şöyle basit bir şey söyleyeyim. E, buradan çıkan beyanlar bir ekipte toparlandı bir kesime kadar bir sentez raporuna dönüşülecek. Orada bizim bütçe açığımız çıkacak. Bütçe açığı çıktığı zaman ülkeye bakacaklar. Türkiye bakıldığı zaman Türkiye'nin ikisi görünmeyecek mi? Türkiye e, diyor bir buçuk milyar ton tasarruf yaptım diyor. Hayır tam tersi aslında no, yapabileceğinden bir buçuk iki -2 milyar ton arttırdın sen. Bu görüldüğü an bu hesaplarda herkes Türkiye'ye bakacak. Çünkü böylesi bir açığı kapatmak dünyaya karşı için çok zor. Biz şu an hani e, milyar tonları paylaşmaya çalışıyor dünya e, iyi ya da kötü. Yani basit bir örnek vereyim. Brezilya Türkiye gibi benzer bir ülkede Tek ekonomik olarak karşılaştırıyoruz kendimizi Brezilya bile 2005 yılına göre Yüzde 43 azaltacak Kendi de yapıyor bu iş Brezilya bunu yaparken biz niye yapmıyoruz İsveç nükleer örneği vardı Hemen vereyim İsveç fosil yakıtı sıfır karbonlu topluma geçmek için hedeflerini bütçeye de koydu 2016 bütçesine ve nükleer santrali de kapatıyor hı hı. Çünkü nükleer santrali Zaten pek çok zararlı söylüyoruz bir de ekonomi kadar çok zararlı bir şey çünkü ciddi bir külfet ülke burayı kapatıp iklim ayırmak istiyor. Şimdi böyle bir dünyada Türkiye'nin bir nükleer santral gibi bu Akku'yu değil bence çünkü 2030 diyor resmi olarak 2020 söylüyorlar Akku'yu biliyorsun. Hı hı. Bir nükleer daha, santral daha koyması, bu kadar kömü yakın olmasını kimse kabul edemez. Bir nükleer santral 25 milyar dolar. Hı hı. Bu parayla dünyanın iklimi sorun çözüyor. Şimdi ben bu değindiğin sorunlarla ilgili aslında şeyi de sordum yani bu konudaki bürokratları üst düzey bürokratlarla görüştüğümde sormuştum. Yani Almanya yapıyor bunu İsveç yapıyor Avrupa yapıyor biz neden yapamıyoruz neden böyle bir azaltma hedefi koymuyoruz? Ee, bana şu cevabı sordular katılıyor musun diye soracağım onların tuzu kuru. Yani burada ne demek istediğini anlamışsındır. Yani bir takım e, şeyden Ama hocam yanlış ya, soru sormuşsun. Yani, ee, Etiyopya da yapıyor. Brezilya yapıyor. Türkiye'nin yapmıyor diye. Sorfey'da yapıyor mesela. Peki şeyde de doğru ee. mu ya. Hani Almanya'nın tuzu kuru Brezilya'nın da mı tuzu kuru? Hadi yani Etiyopya'ya gelmeden daha. Hiç tuzu kuru tartışması değil. Kendilerine de çok iyi biliyorlar. Şimdi çok basit diyorsam hocam. Ne kadar fos fosil yakarsan o kadar yakıt ısmaniyetini sürekli veririz. Tamam mı? Şimdi ülkeler... Fosil yakıtlara para vermek istemiyorlar. Çünkü e, bütçenin şişiren bir şey. Hani atıyorum bin lirada bir bütçem var harcaman ama sen iki bin lira harcıyorsun. Ama karşını aldığın hizmet bin. Bu fosil yakıt ekonomisi. Biz o ikinci bin lirayı devlete vergi olarak veriyoruz. Hükümetler hmm. diyor ki ben niye her sene bu kadar para harcayayım ve bunun sosyal listelerini, çevresel listelerini, vali listelerini taşıyayım. Taşımak yerine... Düşük karbon ekonomisine geçeyim Yani ekonomiyi karbonsuzlaştırayım diyor Şu an dekabet o yönde hı hı. Yani Türkiye aslında 19. yüzyılın sonlarındaki bir büyüme Modeliyle hani ne kadar çok kömür Kullanabilsem doğal çok Kullanabilsem onu piyasayı açarsam Bir ekonomi oluşturabileceğim mantığında Dünya ülkeleri yok Hiç gerek yok düşük karbon ekonomisine geçeyim Yani ne diyeyim ortada olsun işte ortada olsun hani Ona ben para vereyim başkasına para vermeyeyim Başka şeye para vermeyeyim modunda o şey doğru değil yani tuzu kuru tartışması hiç alakası yok gelişmişlik alakası yok yani şu an Brezilya Avrupa daha mı gelişmiş bence e, ya da Amerika'dan Brezilya, Brezilya hedefi Amerika'dan çok daha fazla Amerika %26-28 azaltıyor 25'e göre %43 azaltıyor çünkü şunun farkında azaltmazsa bunun maliyetini hiçbir dünya ekonomisi kaldıramaz Çünkü geri dönüşü olmayan bir zarar verilecek Aynen aynen Peki. Yani Çok çok mal ettik ama hiçbirini satamadık çünkü su baskınları vardı. Bunu hangi kime çıktı Kimse Kimseye aslında bakarsan. Peki, Önderal gidik Ankara'dan 350 Ankara'dan Önderal getirdi. Bu konularda uzun süredir çalışıyorsun. Biz de takip ediyoruz. Bizleri de bilgilendiriyorsun. Çok teşekkür ederim sana bunlar için ben ve ayrıca açık radyo dinleyicileri için bu bu değerlendirmelerde bulunduğun için tekrar bitti. Teşekkür etmek isterim. Ee, şimdi kısa bir e, müzik arası vereceğiz. Ondan sonra e, vaktimizin kaldığı kadar e, tekrar yeniden birlikte olacağız. E, kısa bir müzik arası. Tap out all in together we go right Prevents, more time for Kid, yeah, relentless, murderous intentions. The henchmen's garments is all black. That's the winners of Memphis. Caught up in my style, smell exotic blend from different trees. Black gloves, bullets will fly flowing. A nine squeeze, ghost and wise thickest thieves robbing the whole globe. Black polar hooded with Gucci boots with a nice grip. So when the blood hit the floor, I won't slip. Dynamic with my dialogue, just hog me. Crack your cranium like crab claws if you cross me. Raging, full of the boot, Mr. Kane is so raunchy. Death row. Let, Let out. me show you a crime about him blowing your minds out, if you ain't ready to throw them, then sign out. Nigga play the 40s and blowing your spine out, old-school caddies with hope come take a line out. Stingin' with they jewels in they stash house, snatch a up eyes, butterfly, sing him a lullaby, close casket, make sure his mother cries writing guys tunes are suicidal and now we ain't homies so call us the homicidal You ready for the man just call it my rob bashing with a disco ball it's the 70s drop us head into daily news so they remember these like ruthless killers watch me thrill your party killers we won't die Hard-bodied made caps, gonna fry, solidify with champions, youngins, we want wanna swim with the sharks, we my guests, come take a dive, the name of the game is Bloodsport, you won't make it out alive, I see what you're trying for, so give it up, we terrorize you, can't it ghostly, lit it up. 94.9 Açık Radyodasınız Ekonomi ve Ekoloji Programı e, Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için hatırlatalım e, 350 Ankara'dan Önder Al Gedik bize e, bir takım açıklamalarda bulundu Türkiye'nin e, önümüzdeki günlerde Paris'te yapılacak iklim zirvesiyle ilgili e, açıkladığı iklim değişikliği konusundaki niyetini konuştuk aslında niyetinin ee, bu 5 sayfalık dökümana baktığımızda e, ne kadar iyi olduğu ilk anda anlaşılıyor. Ama e, arka planına baktığımız zaman bir takım e, verilerle kıyasladığımız zaman aslında pek de iyi olmadığını... E, burada bir azaltım, seragazi azaltımı konusunda bir hedefinin olmadığı daha da artıştan daha fazla bir artış... Hedeflendiğini daha detaylı analitik bir analiz yaptığımızda görürüz. İşte bir elimizden geldiğince bu analizi yapmaya çalıştık. Paris'te yapılacak olan bu iklim zirvesinde takip edeceğiz. Bu niyet raporuyla ilgili de diğer ülkelerin tepkileri ne olacak? İklim zirvesi delegasyonun tutumu bu konuda ne olacak? Gerçekten bu hedefler kağıt üzerinde olduğu gibi mi algılanacak? Yoksa hayır bunlar reel veriler değil denip e, Türkiye'nin bu konuda daha fazla e, hedef belirlemesi konusunda bir takım taahhütlerde bulunacak? E, bunu bekleyip göreceğiz. Kasım ayında yapılacak. E, burada Açık Radyo dinleyicileri şu anda ekonomi ekonomi programında bunu konuşuyoruz. Ama diğer programlarda da eminim bunu e, çok sık sık sık sıklıkla e, irdelendiği için e, konuya... E, hakim olduğunu düşünüyorum. Biz de elimizden geldiğince burada takip edeceğiz. Şimdi ülkede e, çok farklı konular e, var gündemde. Seçim atmosferine girildi. Herkes nefesini tutmuş. Ama e, biz çevre olaylarını takip ediyoruz. E, programın programı şunda kapatmak istiyorum. E, hep konuşuruz, bürokratları konuşuruz, ülke politikasını konuşuruz, çevre ile ilgili çevre ve şehircilik Bakanı. İdris Güllüce'nin geçen gün yaptığı bir konuşmadan alıntıları ile bir alıntı yaparak bitirmek istiyorum. Ve yorum yapmayacağım. Bunun üzerine hiçbir şey söylemeyeceğim. Zaten bu sözler ee, her şeyi anlatıyor ee, İdris Güllüce. Beton makinesinin sesi bu ülkede hiç eksik olmasın. Bu beton makinesi ben inşaat mühendisiyim. Çok keyif alırım onun sesinden. Böyle pat pat pat vurdukça Türkiye kalkınıyor, kalkınacak, gelişecek. E, haftaya tekrar görüşmek üzere e, bu okudum sözler e, nasıl bir e, politika çizildiğini bu ülkede çevreye nasıl bakıldığı konusunda Çevre Bakanı'nın bu konudaki görüşünü çok iyi yansıtıyor gelişeceğiz ama nasıl gelişeceğiz e, Ülkenin dört bir tarafı betonlaşıyor zaten nefes alamıyoruz her taraf ekolojik sınırları doldurmuş durumda ee, ama maalesef bizi yönetenler ee, bundan hoşlandığını söylüyor yani bu orman sesinden kuş sesi yorum yapmayacağım dedim ama dayanamıyorum yine ee, bir ormanlardan kuşlardan hayvanlardan ekolojiden bahsetmiyor beton mikserinin sesinden bu ülkede hiç eksik olmaz dişinden bahsediyor evet o yatırımlar yapılacak para kazanılacak istihdam alacak istihdam yaratılacak ama her şey bu mu? Ee, bir anda bir anlamda geri dönüşü olmayan zararlar veriliyor. Bunların ne kadar farkındayız? Elimizden gelince geldiğince sizleri bu konuda e, aydınlatmaya çalışacağız. Haftaya görüşmek üzere Ekonomi Ekoloji programından bu haftalık. Hoşçakalın sevgili dinleyiciler. Ekonomi Ekoloji.